Hoş geldin, bugün senin için derlediğimiz kaynaklarla İslam düşüncesinin insan hayatına bakışını mercek altına alıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu öyle basit bir doğum, bebeklik, çocukluk listesi falan olmayacak. Elimizdeki kaynaklar, yani işte Kur'an ayetleri olsun, hadisler, fıkıh metinleri, bütün bunlar bize e, çok daha girift bir yapı sunuyor aslında. Adeta bir insan hayatının hukuki ve manevi mimarisi gibi. Misyonumuzda tam olarak bu. Sorumluluğun ne zaman başladığını, hakların ne zaman kazanıldığını ve olgunluğun aslında ne anlama geldiğini gösteren bu incelikli tasarımı birlikte çözmek. Kesinlikle mimari kelimesi çok doğru ve bence bu mimarinin en büyüleyici yanı hani düz bir zaman çizgisinden ziyade döngüsel olması. Rum Suresi'ndeki o meşhur ayet var ya, bu yapının adeta ana planını çiziyor. Sizi Güçsüz bir halden yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvet veren, kuvvetten sonra da yine güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. Bak, üç temel aşama var burada. Zayıflık, kuvvet ve tekrar zayıflık. İşte bütün o hukuki ve manevi sistem insanın bu salınımına göre şekillenmiş. Yaşayan bir yapı bu. Pekala, o zaman bu mimarinin temellerinden başlayalım. Hatta temelinden de önce temelinin atıldığı yerden. Anne karnındaki cenin döneminden. Düşünsene bir varlığın daha doğmadan hukuk tarafından muhatap alınması fikri bile başlı başına şaşırtıcı. Şaşırtıcı ve bin kadar daha anlamlı hukuk daha doğmamış bir varlığa diyor ki senin lehine olan her şeyi tanırım ama aleyhine olacak hiçbir şeye izin vermem. Mesela birisi anne karnındaki bebeğe miras bırakabilir ya da bir vasiyette bulunabilir. Ve bu hukuken tamamen geçerlidir. Ama o bebeğin adına kimse borçlanamaz. İnanılmaz bir koruma kalkanı. Tam olarak öyle. Fıkıhtaki adı da bu fikri yansıtıyor zaten. Nakıs vücube ehliyeti. Yani eksik hak ehliyeti. Yani sadece alacaklı olabilir, borçlu olamaz değil mi? Asla. Asla borçlu olamaz. Bu sadece maddi bir koruma değil anladığım kadarıyla. Kaynaklarda geçen o ruh üflenmesi meselesi konuyu çok daha e, derin bir boyuta taşıyor sanki. Yaklaşık 120. günden bahsediliyor. Bu anın önemi ne tam olarak? O andan itibaren İslam teolojisine göre nefis sahibi. Yani bireyselliği olan bir varlık olarak kabul ediliyor. Bu sadece bir inanç meselesi de değil. Aynı zamanda kürtaj gibi son derece hassas konulara dair hukuki ve etik tartışmaların da merkezinde duran bir eşik aslında. Canlılığın ne zaman insan statüsü kazandığı sorusuna verilmiş, teolojik bir cevap bu. Ve doğumla birlikte o eksik ehliyet tam hale geliyor. Çocuk artık tam vücub ehliyetine sahip. Hukuk dünyasında resmi olarak var artık. Ama bir saniye, kendi başına yemek yiyemeyen, konuşamayan bir bebek, bu nasıl hakları ve borçları olabilir ki? Bu pratikte ne anlama geliyor? İşte sistemin zekası tam da burada devreye giriyor. Çocuğun ehliyeti tamdır evet, yani haklara sahip olma potansiyeli bir yetişkinle aynı. Ancak bu hakları kullanma yetkisi, yani fıkıhtaki adıyla eda ehliyeti sıfırdır. Ha, anladım. Bu yetkiyi onun adına kim kullanıyor? Veli veya Vasi. Yani sistem çocuğun haklarını tanırken... Onu o hakların getireceği yükümlülüklerden korumak için araya bir tampon, bir koruyucu koyuyor. Ve bu dönemde çok ilginç bir mekanizma daha var. Süt hısımlığı. Evet, bu çok ilginç bir detay. Gerçekten. Bir kadının kendi doğurmadığı bir bebeği emzirmesiyle... ...aralarında neredeyse kan bağı kadar güçlü bir akrabalık ilişkisi kuruluyor. Ve evlenme yasağı doğuyor. Bu, biyolojik ailenin ötesinde toplumsal bağların ne kadar ciddi alındığını gösteriyor. Aynen öyle. Bu aileyi sadece kampağıyla değil, kurulan o bakım ve şefkat ilişkileriyle de tanımlayan bir anlayış. Hatta kaynaklarda bu dönemin sınırlarına dair çok çarpıcı bir vaka analizi var. Hazreti Ali'ye atfedilen o meşhur olay. Evet, evet. Evlendikten 6 ay sonra doğum yapan ve bu yüzden zina ile suçlanan kadının davası. Bu adeta bir hukuk dersi gibi. Tam bir hukuk dehası örneği. Olay şu, bir kadın evlendikten sadece altı ay sonra doğum yapıyor. Ve dönemin halifesi kadının edilmesine yani taşlanarak cezalandırılmasına karar veriyor. Çünkü normal hamilelik dokuz ay sürer diye varsayılıyor. Tabi, Hazreti Ali duruma müdahale ediyor ve Kur'an'dan iki farklı ayeti bir araya getirerek bir argüman sunuyor. Bu metinlerin nasıl birbiriyle konuştuğunu gösteren inanılmaz bir an. Hangi ayetler onlar? Merak ettim şimdi. Birincisi Ahkaf suresinden onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Bu hamilelik ve emzirme süresinin toplamını veriyor. İkincisi ise Bakara suresinden anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Yani 24 ay. Tamam. Hazret Ali çok basit bir matematik yapıyor. Toplam süre olan 30 aydan Maksimum emzirme süresi olan 24 ayı çıkarıyor. Geriye 6 ay kalıyor. İşte bu kadar. Demek ki diyor Kur'an'a göre bir hamileliğin asgari süresi 6 ay olabilir. Bu çıkarımla kadının hayatını kurtarıyor. Bu sadece bir hayat kurtarmak değil, aynı zamanda hukukun nasıl işlemesi gerektiğini gösteren bir manifesto adeta. İnanılmaz bir mantık zinciri. Peki bu bebeklikteki tam koruma kalkanı, ne zaman çatlamaya başlıyor? Yani çocuğun kendi kararlarının yavaş yavaş sahneye çıktığı o ara dönemi, o alıştırma taasına ne zaman giriyoruz? İşte o dönem yaklaşık 7 yaşında başlıyor ve ergenliğe kadar sürüyor. Fıkıhtaki adıyla temyiz çağı. Yani çocuğun artık iyi ile kötüyü, kar ile zararı temel düzeyde ayırt etmeye başladığı dönem. Mümeyyiz dönemi dedikleri bu değil mi? Evet, mümeyiz. Yani ayırt etme gücü olmayan evreden mümeyyiz yani ayırt etme gücüne sahip evreye geçiş. Peygamberin o meşhur çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin hadisi de tam bu yaşa işaret eder. Ama bu bir zorunluluk değil bir alıştırma artık sorumlusun değil sorumluluğa hazırlan demek. Dini sorumluluk bir yana bu çocuğun hukuki statüsü nasıl değişiyor peki? Mesela bakkala gidip bir şeyler alabilir mi? İşte burası çok dilginç bir denge üzerine kurulu. Bu yaştaki bir çocuk, mesela gidip bir cam kırsa, kendisi cezalandırılmaz. Çünkü suç işleme kastının tam olmadığı varsayılır. Ama mağdur da yüzüstü bırakılmaz. Nasıl yani? Zarar ne olacak? Şöyle düşünelim, çocuğun kumbarasındaki para, kırdığı camın bedelini ödemek için kullanılır. Ama çocuk bu yüzden harçlıksız kalmaz veya bir ceza almaz. Sorumluluk çocuğun şahsına değil... ...mal varlığına aittir. Kusursuz sorumluluk dedikleri bu sanırım. Modern hukukta da var. Aynen öyle. Peki, ye yaptığı alışverişler, sözleşmeler? İşte sistemin en akıllıca tasarlanmış bölümlerinden biri burası. Bu dönem adeta bir finansal okuryazarlık eğitim sahası gibi kurgulanmış. Çocuğun yaptığı işlemler üç kategoriye ayrılıyor... ...ve her biri farklı bir hukuki sonuca bağlanıyor. Merakla bekliyorum... Nedir bu üç kategori? Birincisi, tamamen çocuğun lehine olan işlemler. Mesela birinin ona hediye vermesi veya bayram harçlığı alması. Bunlar velisinin izni olmasa bile tamamen geçerlidir. Çünkü çocuğun mal varlığında net bir artış sağlıyor, hiçbir risk yok. Mantıklı. İkincisi, tamamen aleyhine olanlar. Mesela kendi bisikletini bir arkadaşına bağışlaması. Veya bir borca kefil olması gibi. Kesinlikle. Bu işlemler velisi izin verse dahi kesinlikle geçersizdir. Hukuk burada çocuğu herkesten hatta velisinden bile koruyor. Anladım. Bu net bir koruma. Peki ya ortada olan yani hem kar hem zarar ihtimali taşıyan en yaygın işlemler, alım-satım gibi? İşte o üçüncü kategori sistemin en dinamik parçası. Bakkaldan ekmek almak. Kantinden tost almak gibi hem kar hem zarar ihtimali olan işlemler. Bu işlemler askıda kalır. Fıkıhtaki adı mevkuf. Yani ne tam geçerli? Ne de tam geçersiz. Geçerli olması için velisinin onayına bağlıdır. Bu onay açıkça evet alabilirsin şeklinde olabileceği gibi, çocuğun eline harçlık verip git kendine bir şeyler al demek gibi, Üstü kapalı da olabilir. Anladım. Bu sistem çocuğa denetim altında güvenli bir alanda ticaret yapmayı, parayı yönetmeyi öğreten bir finansal simülasyon aslında. Bu gerçekten bir finansal sandbox yani korumalı oyun alanı gibi. Müthiş bir pedagojik yaklaşım. Ve bu alıştırma döneminden sonra sistemin en kritik eşiğine yani sorumluluk kaleminin artık gerçekten yazmaya başladığı ana geliyoruz. Blue, ergenlik. Aynen öyle artık alıştırmalar bitti gerçek hayat başlıyor kişi mükellef yani sorumlu bir birey haline geliyor bu andan itibaren namaz oruç gibi ibadetler bir tercih veya alıştırma değil bağlayıcı bir yükümlülük bir farz haline geliyor. Ve sanırım cezai ehliyet de o da tam hale geliyor. Yani bir yetişkin için geçerli olan kısas veya had gibi en ağır cezalar bile artık bu kişi için uygulanabilir hale gelir. Sorumluluk artık mal varlığına değil kişinin şahsına aittir. Peki bu anın tespiti nasıl yapılıyor? Tamamen biyolojiye endeksli bir sistem gibi duruyor. Ama biliyoruz ki insanlar farklı hızlarda olgunlaşır. Ya Biri bu belirtileri çok geç gösterirse hukuk o kişiyi 17-18 yaşına kadar çocuk olarak mı görmeye devam ediyor? Bu pratikte tuhaf durumlara yol açmaz mıydı? Top yerinde bir soru. Hukuk her zaman biyolojik gerçekliğe öncelik verir. Ama biyolojiyi belirsizlik yarattığında hukuk kendi çözümünü üretir ve devreye kronolojik yaşı sokar. İşte bu noktada farklı İslam hukuku ekolleri yani mezhepler kendi yaşadıkları coğrafyanın gerçeklerine göre farklı yaş sınırları belirlemişler. Aa ilginç. Mesela Hanefiler muhtemelen daha soğuk iklimlerdeki geç olgunlaşmayı dikkate alarak sınırı kızlarda 17, erkeklerde 18 gibi daha ileri bir yaşa koymuş. Ama daha sıcak bölgelerdeki Şafii ve Hanbeliler her ikisi içinde 15 yaşını esas almışlar. Yani hukuk pragmatik davranıyor. Kesinlikle. Önce biyolojiye bak, eğer o sessiz kalırsa toplumsal kabule dayalı bir yaş sınırını devreye sok. Peki diyelim ki 15 yaşındaki bir genç ergenliğe ulaştı, artık dini ve cezai olarak tam sorumlu. Bu onun aynı zamanda tam bir yetişkin olduğu anlamına mı geliyor? Yani tüm hak ve etkilere sahip mi? Kaynaklar bu soruya şaşırtıcı bir cevap veriyor anladığım kadarıyla. Hem de çok şaşırtıcı ve sistemin en zarif, en sofistike ayrımını ortaya koyan bir cevap. Hayır, biyolojik ergenliğe ulaşmak, tam yetişkin olmak için yeterli değil. Burada devreye rüşt kavramı giriyor. Bu adeta bu mimarinin ustalık eseri bir detayı. Rüşt? Evet. Blue biyolojik ergenlikse rüşt mali ve akli olgunluktur. Yani kişinin kendi malını, parasını akıllıca yönetebilme yetkinliğidir. Vay be bu çok modern bir yaklaşım. Yani sistem diyor ki vücudun yetişkin olabilir ama bu sana aklını ve paranı doğru kullanma ehliyetini otomatik olarak vermez. Bu ayrımın dayanağı ne peki? Dayanağı doğrudan Kur'an. Nisa suresindeki ayet bu konunun temel taşıdır. Yetimleri deneyin, onlarda bir olgunluk, rüşt hissederseniz mallarını kendilerine teslim edin. Bak ayet ergenliğe ulaştıklarında mallarını verin demiyor. Onlarda bir rüşt. ...bir olgunluk gördüğünüzde verin diyor. İnanılmaz bir nüans. Şöyle düşünelim, 15 yaşında ergenliğe ulaşmış... ...namaz kılmakla yükümlü bir genç. Eğer bu genç elindeki mirası sağa sola savuracak kadar tecrübesiz... ...yani fıkıh diliyle sefihse... ...malları vasisi tarafından yönetilmeye devam eder. Ta ki mali konularda aklının erdiğine... ...yani... Rüşt sahibi olduğuna kanaat getirilene kadar. Yani biyolojik olarak yetişkin ama ekonomik olarak çocuk muamelesi görüyor. Tam olarak bu. Bu sistemin sadece yaşa değil işlevsel yeterliliğe odaklandığını gösteren müthiş bir detay. Bu hayatın zirvesi olarak kabul edilen eşut çağına gelmeden önceki son basamak gibi. Kaynaklar bu eşut yani gücün ve olgunluğun zirvesi dönemini özellikle 40 ile özdeşleştiriyor. Neden 30 veya 50 değil de 40? Bu yaşın sembolik anlamı ne? Çünkü 40 yaş gençliğin fiziksel gücüyle orta yaşın getirdiği tecrübe ve bilgeliğin en ideal kesişim noktası olarak görülüyor. Kur'an'da Ahkaf suresi 40 yaşına ulaşan olgun bir insanın duasını aktarır. Bu duada artık Allah'ım bana ver talebi yoktur. Onun yerine bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi sağla ve soyumdan salih nesiller çıkar niyazı vardır. Odak tamamen değişmiş. Odak bireyden topluma kayıyor. Evet. Peygamberimize peygamberliğin 40 yaşında verilmesi de bu bağlamda bir tesadüf olarak görülmez. Bu yaş gençliğin ben bilirim enerjisinden olgunluğun şükür ve teslimiyet bilincine geçtiği maneli bir eşiktir. Ve bu zürveden sonra döngü yavaş yavaş tamamlanmaya başlıyor. Yaşlılık yani şeyhuhat dönemine giriyoruz. Modern toplumlar bu dönemi genellikle bir zayıflık. Bir üretimden düşme olarak kodluyor. Kaynaklardaki bakış açısı nasıl? Modern anlayışın tam tersi. Bir değersizleşme olarak değil, bir bereket kaynağı ve hürmet görme dönemi olarak tanımlanıyor. Saçı, sakalı ağarmış Müslümana saygı göstermek Allah'a saygıdandır hadisi var mesela. Bu yaşlıya gösterilen saygıyı ilahi bir mertebeye yükseltir. Manevi bir güvence altına alıyor aslında. Kesinlikle. Hukuk sistemi de bu dönemin fiziksel zorluklarını göz ardı etmiyor tabii. Yaşlılara ibadetlerde ruhsat yani kolaylıklar tanınıyor. Ayakta namaz kılamayanın oturarak kılmasına, oruç tutamayanın fidye vermesine izin verilir. Bu sistemin katı olmadığını, merhametin merkezde olduğunu gösterir. Ama bu döneminde daha ileri ve zorlu bir aşaması var. Kaynaklarda geçen erzeli ömür tabiri bile oldukça çarpıcı. Ömrün en düşkün çağı gibi bir anlamı var. Evet bu modern tıptaki bunama yani demans veya tam fiziksel bağımlılık halini tanımlamak için kullanılan bir Kur'an tabiridir. Ayette geçtiği şekliyle kişinin bildiğini bilmez hale gelmesi durumudur. Hukuki sonuçları ne oluyor peki bu durumun? Hukuki sonuçları da nettir ve en başta konuştuğumuz o döngüyü mükemmel bir şekilde tamamlar. Bu duruma gelen bir kişi tıpkı ayırt etme gücü olmayan çocuk gibi tüm dini ve hukuki sorumluluklardan muaf tutulur. Her şeyden muaf yani? Evet. Namaz, oruç gibi yükümlülükler üzerinden kalkar, yaptığı alım-satım gibi işlemler geçersiz sayılır ve mal varlığını yönetmesi için kendisine bir vasiye atanır. Böylece en başta bahsettiğimiz Rum suresindeki o döngü tamamlanmış oluyor. İnsan yolculuğa başladığı zayıflık, bağımlılık ve sorumsuzluk noktasına geri dönüyor. İnanılmaz bir simetri var. Tam olarak öyle. Bu sistemin tasarımı adeta bir sanat eseri gibi. Her bir parçası diğeriyle uyum içinde. Adaleti ve merhameti merkeze alıyor. Gücü yetmeyene yük yüklemiyor, aklı ermeyeni sorumlu tutmuyor. Ama aynı zamanda her aşamada herkesin hakkını koruyor anne karnındaki ceninin miras hakkını da koruyor, bunamış yaşlının mal varlığını ve saygınlığını da. Biyolojik, mali ve manevi olgunluk arasındaki bu incelikli ayrım, bu yapının temel taşı ve en sofistike yönü bence. Özetle, karşımızda hayatı tek bir çizgi olarak değil, her döneminde farklı haklar, sorumluluklar ve kapasiteler barındıran dinamik bir yolculuk olarak gören bir sistem var. Miras hakkı olan bir ceninden, Denetim altında ticareti öğrenen bir çocuğa, biyolojik olarak ergen ama mali olarak henüz olgunlaşmamış bir gençten, tecrübesine hürmet edilen bir yaşlıya, her bir aşama için ayrı bir hukuki statü tanımlanmış. Bu insanı sadece biyolojik bir varlık olarak değil, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve manevi bir varlık olarak gören bütüncül bir bakış açısının sonucu. Her aşama bir öncekinin üzerine inşa ediliyor ve bir sonrakine hazırlık yapıyor. Tıpkı birbiriyle bağlantılı geometrik desenler gibi. Her biri tek başına anlamlı ama bir araya geldiklerinde çok daha büyük bir güzelliği ortaya çıkarıyorlar. O halde sana üzerinde düşünebileceğin son bir düşünce bırakalım. Bugün incelediğimiz bu sistem biyolojik ergenlik yani blue, ile mali ve sosyal olgunluğu yani rüştü birbirinden ne kadar net bir şekilde ayırdığını gösterdi. Bizim modern dünyamız ise genellikle 18 gibi tek bir yaşı oy kullanmaktan, sözleşme imzalamaya, evlenmekten araba kullanmaya kadar tüm yetişkinlik hak ve sorumlulukların kilidini açan evrensel bir anahtar olarak kullanıyor. Bu eski ve daha nüanslı sistemi düşündüğümüzde yetişkinliğin tüm veçelerinin tek bir doğum gününde sihirli bir şekilde ortaya çıktığını varsayarak acaba neleri gözden kaçırıyor olabiliriz?